Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Umar Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın evet tozdan dumandan geçilmeyen bir ortam içinde biz de spor konuşmaya çalışalım bakalım nasıl olacak. Gerçi bizim konuştuğumuz spor haberleri de ne kadar gerçek anlamda sporla o da tartışılır ama önce herhalde Alex de Souza olayıyla e, başlamak yerinde olur herhalde evet Alex'in vedası ee, bugün Türkiye'den ayrılıyor Alex Pılı topluyor Sulu çocuğu olup Brezilya'nın yolunu tutuyor ee, havalimanında da herhalde e, ilginç bir gün yaşanacak ee, Sabiha Gökçen havalimanından gidiyormuş Fenerbahçeli taraftarlar ona bir veda yapacaklar. Ee, hatta e, gazeteci haberlere göre Fenerbahçe kulübü de Kadıköy'den otobüsler kaldıracakmış Savıay Dokçeni. E, bazı yöneticilerinde ve futbolcunun uğurlamaya gitmesi bekleniyor şeklinde. Yöneticiler <gülüyor> arasında diğer ağlar var mı? <gülüyor> Bilmiyorum. Ee, herhalde ağlar olmaz. Erse doğru muhtemelen Alex Geçen pazartesi Tüm Türkiye'de sekiz yılını özetleyen Bir konuşma yaparak aslında işte Vedanın şeyini vermişti İlk ayağını Yapmıştı ve Hani çok beğenilen Bir konuşma oldu 2 saat Ben hani ertesi gün Uzun versiyonlarını okudum Hani samimi ve Hani bazı bilmediğimiz Bir sürü konuya değinen ee, önemli bir konuşma yaptı. Ee, sonra şeyi merak ettim. Fenerbahçe oku bir cevap verecek mi diye. Çok kısa bir yanıt verdiler. Biraz hani şey e, madem böyle sorunlar var işte taraftara bırakıyoruz cevabı diye. Ama şey girmediler. Yani Alex Lewis e, polemiğe girmeyi tercih etmediler. Evet. Çok da kolay olmayabilirdi. Dediğin gibi gayet ayrıntılı e, ve rasyonel aynı zamanda hem duygusal hem de rasyonel yönleri olan oldukça tutarlı bir konuşmaydı doğrusu. Ee, bu... Zaten hani ee, kadar e, aklı başında bir adam olduğunu biliyoruz. O pazartesi yaptığı konuşmayla ilgili bir iki yorum almıştı. Bir iki böyle uzman psikologsan onlar e, yani konuşmanın e, bu pazartesi günü konuşmanın kuruluşu ile ilgili e, profesyonel yardım aldığını söyleyenler oldu mesela yani bir şey itibariyle bu benim bölge gibi kurulmuş bu konuşmadaki şeylere dair e, bu konudaki bu uzmandan yardım aldığı bile söylendi bir, yani iddia edildi almış olabilir diye i̇yi, iyi, olabilir şey. tabii zaten hakkıdır yani evet. böyle bir şeydi ama hani gayet ustacı e, bir veda konuşması yaptı eee bütün taşları da dökmüş oldu. Ve ee, bir de senin bizi uyardın <gülüyor> 3A değil 4A olduğu da bu konuşmadan sonra ortaya çıktı. Bir iki, <gülüyor> Ali Yıldırım mı neydi? Bir Ali Yıldırım, Ali Yıldırım'ın kardeşi evet. Evet. Eee evet, so yani dördüncü <gülüyor> e, artı yani 1. Alex'in onunla zaten bir arası var evet. Arasının iyi olmadığını da öğrenmiş bulunduk. Yani hani Aykut Kocaman'a ve Az Yıldırım'a belli noktalarda teşekkürler var. İşte şurada kalmamı sağladı, şurada şunu yaptı diye. Ay Yıldırım'a pek öyle bir şey de yoktu. Evet. Konuşmada Pek aferin olmadı konuşmadan. Ee, zaten hani konuşma olmadan önce de Alex tribünde yaptığı sempatiyle etkiyle Fenerbahçe'nin hani Zor bir dönem geçireceğini şey yapmıştı. E, duyurmuş Hazreti abi bize ama işte Fenerbahçe'nin tek <gülüyor> vereceği cevap yani bu kriz ortamından çıkabilmek, Alex'i unutturmak işte sağda alınacak sonuçlar. Üst üste iki maçta da iyi sonuçlar alındı. E, ancak öyle şey olabilir. <gülüyor> Sportif olarak unutturulabilir. Yani aksi takdirde böyle her kötü sonuçta Üst üste iki beraberlik geldi mi Tribünlerden Alex Sesleri yükselecektir ee, İlginç bir sezon olacak Alex Yani işleri iyi gidiyorken Sorun yok ama Skorun sıkıştığı maçlarda işte kilidi açan isim de o yani Bir koronar bir flik Bir penaltı Şimdi o anahtardan yoksun Fenerbahçe bu sezonun kalanında ama hani başka bir sistemi var daha dinamik olabilir ee, herkesin koştuğu bir sistem olabilir o da bir artı göreceğiz bakalım Aykut Hocam'ın nasıl bir düzen kurduğunu evet bir de Alex'in son olarak bu konuyu kaparken Alex'in konuşmasında belki de söylenmesi gereken bir nokta daha var o da çok alışık olmadığımız bir şey ee, bol bol da kendini de eleştiren yani yaptığı hataları da çeşitli de verilerle de ortaya koyan burada da ben hata yaptım tweet atmamalıydım vesaire diyerek Türkiye'de gerçekten pek aşina olmadığımız alışık olmadığımız bir anlayışı da çünkü herkes anlayışta sergiledi çünkü herkes en azından kendi açımdan söyleyeyim benim çevremdeki pek çok insanda hiç hata yapmayan insanlardan oluşuyor etraf <gülüyor> zaten hani samimi bulunmasının sebeplerinden biri o olsa gerek yani kendi yaptığı hataları da belirtmesi konuşmadan Evet önemliydi yani böylece önemli bir hakikaten bir döneminde kapandığı söylenecek Alex'le beraber <gülüyor> Bilmiyorum. Evet öyle tabii yani. Evet. Ee, bu, bu arada başbakanın da görüşe gitmesi de tabii ilginçti. <gülüyor> evet. Bu da alışık olmadığımız şeylerden biriydi. Fazla da öyle üzerinde de hiçbir yorum yapmadık. Başbakanla konuşmasından sonra o da ben, bence akıllıca bir şeydi yani. Basın mensupları fena halde sıkıştırmışlar ama o bir şey söylememiş Başbakanla konuşmasından sonra. Evet. Peki diğer e, elimizdeki çok ilginç başka sporla ilgili bir gibi bir görü, görünen ama aslında olmayan Lance Armstrong diyordun doping meselesi o nedir? Evet e, bildiğiniz üzere ABD doping kontrol ajansı e, Lance Armstrong peşinde. Hatta bundan e, iki ay kadar önce hani bir karar açıkladı. Ve Lance Armstrong'un 7 e, Fransa turu dahil 1998 ile 2005 arasında aldığı bütün sonuçları iptal ettiğini e, duyuran bir e, karar verdi. E, tabii merak konusu oldu. Mesela Fransa turu yönetimi, e, dünyadaki bisikletle ilgili diğer kurumlar hani beklemeye koyuldular çünkü hani ABL tarafından alınmış bir karar acaba gerekçesi ne diye? Ee, önceki gün bu karara gerekçe olan 200 2 sayfalık rapor ve diğer bütün yan materyal açıklandı. Ve çok ilginç yani e, başkan Tigers'ın yaptığı açıklamaya göre Lance Armstrong ve Dikletçisi olduğu US Postal takımı Spor tarihinin En bilimsel, en profesyonel En sofistike doping Sistemini kurup Bu süre içinde yönetmiş ve Bu sayede Çok büyük başarılar kazanmıştı Yani şey öyle En profesyonel, en bilimsel Çünkü yakalanmıyorlar yani Yüzlerce kez hatta binden fazla kez Doping testine girip yakalamayı başarıyorlar hani bunu örtbas edecek her türlü şey her yönden sistem kurulmuş ya bilimsel olarak testlerde negatif çıkmasını sağlayacak şeyler önlemler ya da hani çıkıyorsa hukuki olarak ne yapılabilir ona buna baskı çok ilginç işte ben raporu şöyle düz attım dün gece de biraz bakıyordum hani şahitlere çünkü bir süre eski takım 12 eski takım arkadaşı da şahitlik ettiler bu raporun hazırlanmasında <Gülüyor> ee, önemli isimler var yani Armstrong'la kimi iki sezon kimi 10 sezondan fazla birlikte pedal çevirmiş ee, çoğu Amerikalı bisikletçiler var Levi Leipheimer, George Hincapie gibi elginsi ee, yani itrafta bulunanlar öylüyor ya yani biz bu sisteme girdik biz de kullandık yıllarca Samstrong e, e, e, kullandığını Hani kendisinden dinledik ve takımın yönet de dopingi daha verimli kullanabilmemiz için önerilerde bulundular sık sık e, takımdaki genel endişe şu doping kullanılmasın değil kendi başımıza gelişçe güzel kullanmayalım Hani onların belirdiği sistemle kullanalım ki şey yakalanmayalım. Kontrollerde yakalanmayalım. Gel bomba gibi bir habermiş tabir caiz ise eğer. Merak ettiğim bir konu var. Bu doping evet. sonuçları işte çıkmasın diye, pozitif çıkmasın diye Hı -hı. kimyasalı kimyasallama mı kesiyorlar yoksa böyle gayet şey bu alışkın olduğumuz bu yöntemler üzerinden mi yapılıyorlar? Yani bir kimyasalı tekrardan başka bir kimyasal üzerinden mi kesmeye çalışıyorlar? Yani çok komplike bir şey mi yoksa her sporcunun da yapabileceği bir durum mu bu e, doping uygulaması? Yani bu, bu tabii biraz hırsız polis gibi. Doping yöntemini keşfeden ya da yapan hep biraz peşinden koyulan önünde gidiyor. Yani mesela o yöntemi doping yönteminin maddesini yeni bulmuş oluyor. E onun panzehiri ya da kontrol yöntemi biraz arkadan Gelebiliyor. Ee, anladığım kadarıyla U.S. Postal e, bu konularda yani bilimi sporda kötüye kullanma yolunda hep biraz önde gitmiş. Şeyden kontrol <gülüyor> evet. kısmında. Çok e, boyutlu ee, bir şey bu U.S. Postal özel bir şirket mi? Ha bir de şu evet e, rapordaki en büyük eleştiri konularından biri o kontrol konusunda anlayacağım. U.S. Postal aslında Amerikan posta idaresi. Evet biliyorsunuz bir kamu <gülüyor> şirketi galiba ABD'de de en çok çalışan olan kurumlardan biriydi. Hani yaygın ağ vesilesiyle. Lance Armstrong sanıyorum 98 ile 2005 arası yani son bir iki sezon US Postal çekildi ama herhalde kariyerin en parlak döneminde 7-8 yıl o takım adına etti. Sonra US Postal çekilince sponsoru değiştirdiler. Son birkaç sezon. O dönemde de eleştiri vardı. US Postal çalışanlarından. Yani bize doğrusu maaş ödemiyorsunuz. Bisiklet sporuna 30 milyon dolar veriyorsunuz diye. E, şimdi burada da var. Yani Amerikan e, e, şeyinin e, taxpayer'ın ne diyorduk? Vergi. Vergi verenler. <gülüyor> <gülüyor> vergi, verenler e, şeylerin, e, vergi verenlerin şeylerin vergi verenlerin paralarını Üstelik bir de bu yöntemle çarşır ettiğinizde oraya da suçlama var. US Postal Aleyna'da. Tabii bir de bu çok çok boyutlu ve önemli bir haber gibi gözüktü. Şimdi ben bunu atlamıştım doğrusu. Yani bir kere Amerikan Posta idaresinin de özelleştirilip özel sektör tarafından işletilmesi çabaları da var. Bu, bu anlamda kullanılacak mı bilmiyorum. Fakat bu durumda peki Lance Armstrong'un ve U.S. Postal idarecilerinin e, tamamının ayrıca da suçlanması gerekmiyor mu? Yani yargılanması ve cezalandırılması yalan söyledikleri ve böyle bir şey hem kamuoyunu aldattıkları hem de insan sağlığını da tehlikeye soktukları gibi şeylerden dolayı büyük evet, bir etik, yani etik kriz bilmiyorum, var. Yani. Tabi, U.S. Postal'ın e, yöneticileri arada muhtemelen değişmiş olabilir. Onlar Sponsorluğu bırakalı işte 7-8 yıl olmuş O zamanki yöneticileri için evet, evet. Belki bir şey olabilir yani Şirketteki kadro tamamen değişmiş olabilir ee, Ama benim Armstrong olayında Benim en çarpıcı bulduklarımdan beri Diyelim ki küres Ceza ya da müeydeler Küresel hale geldi Uluslararası Bisiklet Birliği Fransa Turu yönetimi <gülüyor> Bütün Fransa Turu şeylerini geri aldı Şampiyonluklarını orada Biz okurken böyle boşluklar göreceğiz Bilmiyorum ikinciye verecekler mi şampiyonatları Böyle bir şey olduğunda Ama şu var Lance Armstrong Öylesine bir popülarite yakaladı ki Yani ABD'de bile Aslında çok çok önemsenmeyen Belki sadece Fransa tur döneminde ilgi çeken bisiklet sporunu bile Bir şey Çok izlenen bir olay haline getirmişti Ve bu sayede Dünyanın en çok kazanan Para kazanan Projelerimden biri oldu. Yani zirve yıllarını hatırlıyorum. Herhalde 25-30 milyon dolar gelire sahipti. Yani bunun herhalde işte %20'lik kısmının takımından aldığı maaş prim olduğunu düşünelim. Gerek alanı sponsordan sağladığı gelirlerdi. Ve herhalde bu bu seviyede 5-6 yıl para kazanmıştır. Bu gelirin bir kısmını kanserle mücadele ettiği vakfında kullandı. Hayır için. Ama hani... Belki 10 yılda 150 milyon dolar civarında para kazandı. Hani o en iyi yıllarında. Bir kısmının vergiye gittiğini düşünelim. Hani demek ki yani 100 milyon doların üzerinde bir gelirden servetten bahsedebiliriz. Peki bu bunu sadece spor spor yani asıl ana kaynağı sporda elde ettiği başarı ve şöhret e bunu da ne yapılacak mesela? Evet. Yani kafamdaki sorulardan biri, yani ünvanlarını geri alırsınız kazandıklarını ne yapacaksınız ve muhtemelen bir nitelikli dolandırıcılığa gelen bir şey olduğu için örgütlenme olduğu için herhalde bir ceza davası açılması lazım. Evet, ben de onu yani, kastetmiştim evet. işte bir de tanıklıklarda böylesine ayrıntılı bir bilimsel rapor yani kimya ve diğer konuları içeren. Aynı zamanda takım arkadaşlarının da tanıklıkları söz konusu olduğu zaman bu dünyanın en önemli etik boyutlarında olan büyük bir problemi problemlerinden ha, şeyin, birinin göstergesi. ABD doping kontrol ejansının sitesinde zaten rapor ve ek bölümler var. E, US, e, adadiye, USA'da USADA.org'da e, yüzlerce ek belge var. E, yani bu Para hareketleri, e-mail yazışmaları, telefon kaydı var mı hatırlamıyorum. Yani Armstrong'un şaibeli işte doktorlara, dopingin içinde bulunan uzmanlara yaptığı para ödemeleri. En önemlilerinden biri İtalyan doktor Michele Ferrari. Şahitlik eden birçok sporcu da onunla çalışmış. Bisiklet sporunda dopingin bu kadar etkin hale gelmesinin en önemli sebeplerinden biri. 90'ların ikinci yarısında bu doktor ve Armstrong uzun yıllar çalışıyor onunla. Yani hem belli ki yasak ilaç kullanımını düzenleyen hem de e, diğer kondisyon programını e, belirleyen kişi e, ona yaptığı ödemeler. 1 milyon dolarlık ödeme var mesela. Ödeme kaydı toplam. Evet. Belki daha fazla. Yani ulaşılan bir milyon. 50 bin oradan, 100 bin oradan. Evet. Çarpıcı. Yani bu bir Konu başlı başına evet, e, Dopingden kaçma şeyine Canın sorusuna gelirsek e, Mesela dün şeyleri okuyordum Hinkapi ve Lightheimer'ın biraz e, Şahitlik dostlarına bakıyordum Onlar da hani 15-20 sayfalık <gülüyor> Şeyler ve birçok kişiden var Dediğim gibi ben hani ikisine Göz attım Hinkapi Çok uzun yıllar onunla sürdüğü için Mesela e, Hematokrit Oranı yüksek gözükmesin diye e, Tuz zerk ediyorlar Tuzlu bir karışım. O şeyi düşürüyor, oranı düşürüyor. Ee, aslında doping maddesinin maskeleyici başka maddeler vardır ama onlarla yakalandığınızda da ceza alma riskiniz var. Herhalde e, o, yani öyle yakalanmayacak maddeler de kullanmışlar Allah'ın kadarıyla. Ve şey, takvim hikayesi tabii çok önemli. Yani e, habersiz doping kontrolü var ama en azından yarışlar öncesi belli bir takvimde kullanırsanız e, yarış sırasında mesela e, şey çıkıyorsunuz e, Tem temiz çıkıyorsunuz. Temiz. Ya da etkisi çok çabuk silinen, kandaki etkisi çok çabuk silinen maddeler mesela bulmuşlar. Onları kullanmışlar. Yani benim iki şairin e, ifadelerinden e, anladığım izlenim bu. daha hepsini okusak başka yöntemler de göreceğiz. E, hakikaten müthiş bir doping avı için bunun Sonuçlarını tabi beklemek hakkımız bakalım. Herhalde şöyle olacak. Demin dediğin gibi Fransa turu şampiyonları listesinde böyle bir 7 yıllık boşluk. boşluk Ötekilere ikinci gelenlere verilmeyecek mi peki? Modeli? Şöyle oldu. 1996 şampiyonu Danimarkalı Bujerno Reis vardı. 10 yani küsur yıl sonra doping yaparak kazandıydı. Ve ünvanını oldular o yıl şampiyon yok Mesela ee, Belki yıllar sonra Artık itiraf ettiği için mi bilmiyorum ee, 2005 ve e, 2010'da ise Mesela şampiyonlar Sonradan değişti Ertesi yıl ikincilere verdiler O yıl yani birinci sporcu dopingli çıkınca Zaten herhalde son 15 yıl Ya da 20 yıl sonra turunun Tüm değişecek neredeyse ya da bilgilerin ünvanı evet. alınacak. Biraz daha beklersek. <gülüyor> bu çok bir büyük, büyük bir haber. Canın yani süreyi de bitirmek de. Vaktimizi ama... doldurduk ama Türkiye Golf Federasyonu yani Türkiye Golf Federasyonu başkanı değil bu aradaki mevzu bahisi olan şey aslında. Ee, Dünya Golf Şampiyonası'ndan bahsetmek e, gerekebilir mi? Bu çok az kalan hatta açtığımız sürenin içerisinde. <gülüyor> Türkiye'de ilk defa bu kadar önemli ve bir büyük parodeli bir gösteri nasıl düzenliyor. zaten gelen isimler de dünya erkekler denileri işte Tiger Woods, şu an dünyanın bir numarası İrlandalı Rory McIlroy böyle isimler var. İşte turnuvanın ilk günden ama hani çok akıl almaz bir olay oldu. Ee, yani bir sürü yönü var. Ee, sporcular atışlarını yaparken hani tabii bir golf müsabakası izlemeyi hiç bilmeyen gazeteciler çekim yapmak için galiba Paul Rodriguez gazetenin içine giriyorlar. Parkurun içine gol e, maçın şeyin dönemasında pek düşülmeyecek bir durum ama e, buna tepki olarak golf federasyonu başkanı Ahmet Aoğlu daha da düşülmeyecek bir şey yapıp Cien Abre Ajansı gidip kafa atıyor. <gülüyor> e, tepkisini böyle belirtiyor. E, Tabi iş iyice Sarpa soruyor. Ahmet Aoğlu herhalde 3 dönemdir golf federasyonu başkanı herhalde bu yıl tüm federasyonlarda olduğu gibi olduğu seçim var hani golfün hakikaten e, ilerlemesi için de büyük çaba gösterdi orada bir hem federasyon yönetiminde istikrar ve çaba var hani bu turnumayı düzenlemesi bile e, golf için de önemli bir adım e, dünyadan da golf turisti çekmek için bir çabası var Türkiye ye. ama hani bu haftayla e, belki de hani kendi Başkanlık için bir son verdi bilmiyorum. Evet, evet bu, arada bir, bu arada bir flash oh, haber ben. var onu da vereyim. Ee, Tiger Woods elenmiş. Evet dün yarı finallerdi ama Tiger Woods biliyorsunuz o karısıyla yaşadığı bir olay vardı sonra boşanmasına yol açan. Herhalde 3 yu yakın oldu. O günden beri eski zirvedeki günlerinden uzakta tekrar oraya dönmek çabalıyor ama o en zirvedeki en iyi Tiger Woods değil. Evet. Hani çok sürpriz değil burada eğlenmesi evet, evet. Ee, Ahmet Ağaoğlu peki cezayı bir soruşturmaya da tabi kılınmayacak mı? gazeteci şikayetçi olmuş yaralanan hatta kafa atması hani zaten sporun dışında herhalde bir ceza davası konusu söz konusu olmalı ee, şikayetten sonra ne oldu bilmiyorum herhalde bir dava açılacak ama sportif olarak da hani spor bakanı galiba bir Kınyam bir şey söyledi. Ama ben hiç onlara da pek rastlamadık yani spor bakanı ya, söyledi. Spor bakanı söyledi galiba. Mi? Bir de şey sponsor firma söyledi. Türk avayolları evet, da sponsor firmaşı falan zaten ayrı bir evet. komedi. <gülüyor> Ama hani aday olma, sen çekil artık diyecek mi? Kestiremiyorum. seçimlerinde. Bu konuda bir bahisler açıldı bizim açık gazetede. Avolu da Türkiye'nin iyi golf. E, sporcularından biri olsa gerek. ile oynanmıyor herhalde. Bildiğimiz kadarıyla <gülüyor> değişik bir <gülüyor> boyut. Sop, sopayla saldırsa ama cezalandırılmıyor. <gülüyor> Golf sopasıyla değil Koval evet. Sağda kovalasaydı bir de mesela. <gülüyor> Arkasında böyle kameraman kaçıyor şey. Golf <gülüyor> arabasıyla değil mi? Golf <gülüyor> arabası yok. koşuyor tabii <gülüyor> arkada. <gülüyor> Ona şeyler kızmışlar. Golfçüler de böyle yabancı. Onlar da gelip şey yapıyorlar kameramanı. Top atıyorlar arkasında. <gülüyor> evet, yani korkunç Abi. bir durum. Peki. Ay çok sonra... ilginç bir olay ya. Hakikaten, hakikaten bu. Hani hani... Yani yani karienizin aslında zirvesi sayılı burun yönetici olarak. İşte Tiger Woods'u getirmişsiniz buraya. Daha ne olabilir üstü? <gülüyor> hani şu olabilir yani. Bir tane Türk golfçiyi yetiştirdik işte Şeyi kazandı. Bu büyük turnovalardan birde kazandı. Hani o olamayacağına göre kısa vadede. En önemli olayı şey kariyerinizin yöneticilik kariyerinizin. Gazeteci onu... döv dövüyorsunuz. Hatta birini de azarlamış şiddetle. Bir başka muhabiri de. Bir hanım muhabiri. O da televizyon muhabiriymiş. Televizyon muhabiri. Herkes böyle. Neyse onu dövmemiş ama. Peki son olarak da bir de maç var bugün. İki kelimeyle milli maçtan futbol maçından. Yani bugüne, şu ana kadar daha spor konuşmamız nasip olmadı. Alex'in ayrılması siyaset ağırlıklıydı. Bisiklette tüp, ağırlıklı. O para tüp ağırlıklı oldu. Tüp ağırlıklıydı. Golf'te golf sopası ağırlıklı oldu. Golf kapası ağırlıklı oldu. Evet. Şimdi futbol üzerine 30 saniye filan <gülüyor> konuşabilir miyiz gerçekten? Dünya Kupası 2014 elemelerinde Türkiye 3. ve 4. maçlarını oynayacak. Önümüzdeki günler yani bugün Romanya maçı var İstanbul'da. Salı günü de deplasmanda Macaristan maçı var. Türkiye hatırladığınız üzere Hollanda ile ilk Maç sonra iptal yenmişti ama grupta asıl gibi gözüken takımlar tabii Romanya ve Macaristan. Hani Hollanda bu grubun favorisi. İki takım da eski güçlerinden çok uzakta. Romanya Haci mil takımı bıraktıktan sonra yani oyuncu olarak bıraktıktan sonra bir türlü toparlayamadı ve 2000 yılından beri hiçbir büyük turnuvaya olmadılar. Çok ilginç. Yani Haci döneminde neredeyse büyük turnuvaları ıskalamayan o takım. Haci'nin futbolcudu. Hem Haci kaybetti hem de yani öyle yetenekli futbolcu şu anı yakalayamadı bir daha. Şu an zaten mil takım kadrosuna baktığınızda da şey görebilirsiniz yani Avrupa'da böyle en iyi takımlarda oynayan e, Roman oyuncu önce pek Rumanya oyuncu pek yok e, böyle bir sıkıntı var e, Macaristan ise çok uzun süredir zaten yani neredeyse 30 yıldır e, şeyin uza, uzağında büyük turnuvalar yani 86'dan beri katılamıyorlar herhangi bir turnuvaya e, çok kötü sonuçlar alıyorlar e, Türkiye'nin tabii iki rakibe karşı e, hani İçeride dışarıda iyi sonuç alıp Grup ikincinin bağlaması lazım Burada da İstanbul'da Türkiye tabii favori ama Rahat bir maç olmayacak Çünkü Türkiye'nin Hani kendi üzerinde sorunlar var Hem hücumda O Golcü aranıyor hem de işte Savunma düzeninde Sıkıntı var tabi Zorlu bir maç bekliyor Türkiye'yi Göreceğiz Romanya ve Medresiden karşıya yani Kimse ondan diyor 4 puan. Ee, iyi sayılır bence yani burada galibiyet, e, bu e da peş beraberlik. İyi sonuç diyebilirim. Peki nihayet futbolda da konuşur da Peki çok teşekkürler Halil. Görüşmek de. üzere. Haftaya görüşmek evet. üzere. Alp Spor.